İyi günler iyi günler. Nasılsın Karaköy'cim ne yapıyorsun öyle? İyi iyi Hacivat iyi. Hayırdır efendim ne oldu niye öyle konuşuyorsun? Yahu gelirken aceleden simit atıştırdım. Şimdi de dişler malum görünmesin diye şey ediyorum elimle. He anladım anladım. Herhalde yenildiğini bu denli belli edecek tek yiyecek simittir efendim. Aaa simide laf yok. Laf söyler miyim efendim vazgeçilmez yiyecek türüdür hala topraklarımızda. Öyle ekmek kadar anası vardır geçmişimizde, bir o kadar da kaba etimizde. Bak son kısmını anlamadım ben şimdi. Sen simitçi oyunu bilmez misin birader? Yok efendim bilmem. Aa büyük kayıp. Çok zevkli bir oyundur. Nefesini en derinden alır, simitçi diye bağırıp bir yandan da kaçarsın. Bu oyunda dayak yemen an meselesidir. Ha. Ee, bizde tabi bu oyunun farklı versiyonları vardı Ayrıca en farklı simitçi deme şartını da koyardık Bir kelime nasıl halden hale girer görmeliydin Hadi ya Zaten bu güçlü nefesimi o oyuna borçluyum ben Bir simit nelere katirmiş efendim bak Öyle küçükken de ne olacaksın diye sorduklarında simitçi derdim Niye çünkü babam bu veledi simitçi yapacağım deyip dururdu Meğerse tembelliğimden dem vururmuş rahmetli <gülüyor> Anladım anladım. Ben de ilk ticaret hayatıma simit satmakla atıldım efendim. Zaten her anne baba nedense çocuğunu ya böyle sucu ya böyle simitçi yapmak ister. <gülüyor> Doğru diyorsun. Hala satlarım kazandığım o birkaç lirayı. Ne kıymetliydi o para bir bilsen efendim. Bilirim bilirim. Öyle kolay değil simit satmak. Zaten birkaç değişik ismini öğrenene kadar haftalar geçti efendim. Bir gün biri gelip memur kebabı ver ufaklık dedi. Ben de aval aval kebap karşıki dükkanda demiştim. Adam iki saat öldü, Bütün simitlerini de satın aldı. Ben mahcup oluşuna mı üzüleyim? Tüm simitleri sattığıma mı sevineyim efendim? <gülüyor> i̇yi iyi sonucu güzel olmuş ya. Susamlı tavuk da denir bilir misin birader? Bilmem mi efendim bilmem mi? O gün geldim eve. Açtım bütün sözlükleri olmadı. Gittim kütüphaneye. Tabi bulamadım bir şey. Komşumuz Hayri amca sonra imdadıma yetişti. Antepliler de bulgura derler simit diye. İzmirliler de ver bir gevrek bakayım derler. E bir de bizim matematikçinin espri sözcüğüdür sözüm ona. Sözcüden simit aldın çocuğum otur derdi. <gülüyor> Şimdi saraylarda saltanatını ilan edip kendine yeredindi. bak. Saray maray bilmem ben. O yine milletimize paylaşmayı aşılamış yegane yiyecektir. Sanki kamu malı da bir türlü sahiplenilemez. İkram etmeyi şart biliriz. Doğru diyorsun Karagöz. Bu denli paylaşıma açık bir yiyecek yoktur değil mi? İlla herkes ucundan bir koparır efendi. E ee, işte geleneksel fast food dememişler boşuna. <gülüyor> doğru efendim doğru. Ama ben yine de iş görüşmesi öncesi kesinlikle yenmemesi gereken bir yiyecektir diyorum Karagöz'üm. Bak ona katılıyorum. Çünkü deminden beri hala temizleyemedim dişlerimi. Susanları her bir tarafıma kaçtı. E belli belli. Neyse ben gideyim de şu delilleri yok edeyim. Ben de gelirim seninle efendim. Efendim geldik bugün de programın sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Affola.